كن مسلما وكفاك الناس فخرا كن مسلما عند الله ذكراكم مسلما وكفاك بين الناس فخراكم مسلما الله, مسلماً مسلماً الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه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 يُصدح لكم عمالكم وَويقفر لكم ظُنوبَك وَم يطعِ اللهه وَرَرسولهُ فقد فازَ فوزًا عظمة أمما بعد فإن أصدقَ الحديث كَلاام الله وَوقَير الحددي هَد مححمد صللىى الله عليه وسلم وَشَر الأمور محدساتها وَكل محدسة ببد وَكل بضَة ضَلالة وَكل ضَلالة في النار. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, evvela sözlerime başlamadan önce Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorum ki bu sohbetin sonunda ve bu toplantının sonunda ihlaslı bir şekilde buradan ayrılıp bu duymuş olduğumuz derslerden faydalanaraktan hayatımızı devam ettirerekten Allah'ın rızasını kavuşmak. Yine bu organize eden Bu Cemiyet İlim der Derneği'ne de ayrı bir teşekkürlerimi sunarım. Allah Azze ve Celle onların çalışmalarında daha gayretli, daha ihlaslı olmalarını nasip etsin. Ve diğer kardeşlerimiz için de güzel bir örnek olsunlar. Sonra değerli kardeşim sizlere teşekkür ederim. Çünkü sizin burada bulunmanız bizler için büyük bir destektir. Burada bulunmanız bazı şeylere büyük bir işarettir, alamettir sizleri buraya getiren muhakkak ki sizin imanınızdır Allah Azze ve Celle'ye iman ettiğinizden dolayı buraya geldiniz ve bu da burada bulunmanızın ispatıdır. İmandan dolayı buraya geldiniz. İsteseydiniz bu saatte başka mekanlarda başka işlerle meşgul olurdunuz ama sizi buraya la ilahe illallah getirdi ve İslam'a bağlılığınız getirdi. Bu dini sevdiğinizden dolayı ilerlemesi için davete gelin destek için burada bulduğunuzdan dolayı da bu da sizlerin hayırlı insan olduklarınıza bir alamettir. Ve yine burada sizin bulunmanız hatibe yaptığınız en büyük bir ikramdır. Sizin burada bizi dinlemeniz kişinin kardeşine yapmış olduğu bir ikramın şeşitlerindendir. Allah Azze ve Celle de sizleri bu niyetinizden dolayı mükafatlandırsın. Aziz kardeşlerim konumuz terbiye. Allah Azze ve Celle Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a İslam dinini insanlığın ahirete kadar her mekanda her zamanda tatbik etmesi gereken bu dini gönderdiği zaman Aleyhisselatü Vesselam insanları eğitmiştir. Öyle eğitmiştir ki alimler bu eğitmeyi farklı alanlardan araştırmıştır. Baktığımız zaman ilk başta Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim sistemine metoduna baktığımız zaman insanları doğru itikat üzerine yetiştirmiştir, eğitmiştir. Yani Allah'tan başkasına kulluk yapılamayacağını, sadece ibadetin Allah Azze ve Celle'nin hakkı olduğuna ve hiçbir mahlukun, isterse melek olsun, isterse peygamber olsun, isterse taştan olsun, isterse hangi maddeden olursa olsun ona ibadetin hakkı olmadığını bize öğretmiştir ve ikinci mesele ise yine insanlar eğitmiş olduğu şey sağlıklı düşünce ve bu da bizim bugünkü konumuz olacak yani metod nasıl olması lazım bir müslümanın metodu nasıl olması lazım dini bir müslüman genç nasıl doğru anlayıp uygulaması lazım çünkü bugün bizim en büyük sorunumuz gençlerin en büyük sıkıntısı ve genel olarak da ümmetin problemi nedir dini anlayamamaları Veyahut da dini eksik anlayıp yanlış uygulamalarıdır. Ve bugün İslam alemin halini de gördüğümüz gibi bu sebepten dolayı binlerce gruplar, fırkalar arasına ayrılmıştır. Birbirleri arasında hatta savaşlar yapmaktadırlar. Ellerinde imkan olsa diğerini hiç düşünmeden, çekinmeden imha etmeye, yok etmeye her türlü fırsatta onu yok etmeye uğraşan bir topluluk görüyoruz. Böyle bir İslam aleyhissalatü vesselam sahabesini eğitmedi. Böyle bir düşünce vermedi. O yüzden bu düşüncenin nereden geldiği, sebepleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz lazım ki Müslüman genci olarak ve inanan insanlar olarak bu ameli doğru bir şekilde İslam'ı yaşayıp Allah katında da doğru Müslümanlar olarak ona ulaşmak için. Yine aleyhissalatü vesselamın eğitmiş olduğu hususlardan birisi de imanın kişide artması için Gereken terbiyeyi sağlamıştır. Çünkü doğru inanacak kişi ulaştıktan sonra, doğru anlayışa ulaştıktan sonra imanını muhafaza etmesi lazım ve bir de imanını arttıracak eğitim yapması lazım. Çünkü ehli Sünnet'e göre biz inanıyoruz ki imanın tarifinde iman nedir? Dille ikrar, kalple tasdik, beden ile ameldir ve aynı zamanda Allah'a itaat ile ameldir imanın arttığını biliriz ve isyan ile günahla ile imanın eksileceğine inanırız o yüzden bu iman yüksek kalabilmesi için imanımı nasıl muhafaza edebilirim nasıl eğitebilirim diye gençlere aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramını Kur'an ve sünnet ışığında eğitmiştir yine baktığımız zaman eğitime İslam'daki eğitim metoduna görüyoruz ki aleyhissalatü vesselamın bazı davranışları vardır Biz bunlara ne diyoruz? Sunenü nebevi diyoruz. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın adabı vardır. Oturması, kalkışı, uyuması, camiye gidişi, efendim tuvalete girişi, tuvaletten çıkması, hanımıyla konuşması, insanlarla olan ilişkisi, alışverişini nedir? Bu da adablardır. Ve bu konuda yine Müslüman genci, Müslüman ümmet ne yapması lazım? Kendini eğitmesi lazım. Ve yine baktığımızda Aleyhissalatu vesselam'ın yetiştirmiş olduğu insanlara onları ahlaki, yüksek ahlaka sahip olmaları için mücadele vermiştir. Ve demiştir ki ben cennet ehline baktım. Cennet ehlinin çoğunun cennete girmesinin sebebi bir takvadandır ve de güzel ahlaktandır buyuruyor. Yani kişi ancak cennete takva var diye girecek ve bir de güzel ahlakı olduğundan dolayıdır. O yüzden bir Müslüman yani imanını, kalbini temizledikten sonra şirkten, Anlayışını düzelttikten sonra ve peygamberin adabıyla yaşadıktan sonra aynı zamanda yüksek ahlaka sahip olması için de uğraşması lazım. Çünkü sahabe-i kirama baktığımız zaman, çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki O insanlar insanlara dini anlatırken güzel davranışlarıyla, üstün ahlakla insanların kalbini fethetmişler. Nereye İslam silahla girmişse tarihte görüyoruz ki kısa bir zaman sonra orada İslam yok olmuş veyahut da kalmamış bile. Ve nereye İslam güzel ahlakla girmişse günümüze kadar devam etmiş ve kalmıştır. Ve hala insanlar o güzel şeyleri anlatmaktadırlar. O yüzden değerli kardeşim en canlı örnek... Canlı anlaşılması için, canlı örneği ben bu Danimarka karikatürleri çizilirken verdim. Dedim ki Almanya'daki sohbetimizde, dedik ki sizler ey Batı diyorsunuz ki bizler İslam'dan üstünüz, biz yeni çağda yaşıyoruz, biz en yüksek teknolojiyle, en dürüst bilgilerle yaşıyoruz, peki düşmanınıza karşı nasıl davrandınız? Muhammed Aleyhisselat ve selamı İslam'ı kendinize düşman ettiniz ve onun hakkında en çirkin karikatürler çizerekten Onunla alay ettiniz. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanıyla nasıl muamele etmiş? O da onunla alay etmiş mi? Ona eziyet yapmış mı? Çirkin sözler mi söylemiş? Yoksa ona en güzel ikramı mı bulunmuş? O yüzden farkı göreceğiz ki İslam ahlakı hangi hallerde bakarsanız bakın. Ebu Talib'e yapmış olduğu Peygamber aleyhisselatü vesselamın davranışına baktığımız zaman ölüm döşeğinde yattığı zaman Ebu Lehebler ve Ömeyye ibn Halefler Ebu Cehiller onun yanında bulunurken Aleyhisselatü Vesselam amcası yanına geliyor. Ey amca diyor, La ilahe illallah söyle ki, Allah katında sana bir argumentim olsun, bir şefaat hakkım olsun. Allah katında... Sana hüccem olsun ki yardım edebileyim. Hemen Ebu Cehil oradan müdahale ediyor. Ümeyye ibni Halef'den müdahale ederekten sakın babalarının, ataların dinini bırakma. Yoksa insanlar atalarının dinini bırakmış olarak öldü diyerek ve Abdülmutalib'in oğlu Ebu Talib'i tanıyacaklar derken Aleyhisselatü Vesselam gene müdafaa ediyor. Gene uğraşıyor, gene onun hidayeti için uğraşıyor ve neticede Abdülmü Talib'in oğlu Ebu Talib diyor ki tamam diyor ben diyor atalarımın üzerinde öleceğim o din üzerine kalanaktan müşrik olarak ölüyor ve aleyhissalatü vesselam üzülüyor o yüzden hatta o yıl ölümü Ali Ebu Talib'in ve eşi olan Hatice radiyallahu anh'ın ölümüne hüzün yılı deniliyor ve belki insanlar der ki o ailesine karşı iyiydi Belki o aleyhissalatü vesselamın davranışları işte amcasına karşı iyiydi dediği zaman sünneti açtığımız zaman siyer kitaplarını açtığımız zaman Görüyoruz ki Aleyhisselatu vesselam sadece akrabasına karşı güzel ahlakta, güzel davranışta bulunmamış. Bilakis ondan uzak olan, düşmanı olanlara dahi en güzel bir şekilde davrandığını da yine biz görüyoruz. Misal olarak Aleyhisselatu vesselamın yanında Medine'de bir Yahudi çocuk çalışıyor. Ücretli olarak onun yanında çıraklık yaparmış ve bir gün çocuk işe gelmiyor, hastalanmış olduğunu Aleyhisselatu vesselam duyunca derhal o çocuğun evine gidiyor ve çocuğu ölüm döşeğinde bulunca onu İslam'a çağırıyor. Ve oğlan babasına bakıyor. Babası da Yahudi kitabı bilenlerden olduğundan dolayı diyor ki Muhammed'e itaat et. Ebu'l-Kasib'e itaat et diyor. Ve oğlan bunun üzerine şehadeti söylüyor. Aleyhissalatü vesselamın tepkisi ne? Aleyhissalatü vesselam hemen Allah'a hamd ediyor. Şükrediyor ki diyor benden dolayı Allah birisini cehennemden kurtardı. Ben ona vesile oldum diyor. O yüzden değerli kardeşim, İslam'ın amacı insanlara merhametlik yaymaktır. İslam'ın amacı güzel ahlak, yüksek ahlak sahibi olmaktır. Eğer senin davranışın Eğer senin hareketlerin kafirler gibiyse o zaman İslam'ın üstünlüğü nasıl anlayacağız? İslam'ın üstünlüğü af olduğundan dolayı, intikamcı olmadığından dolayıdır, haktan yana olduğundan dolayıdır, dürüstlük olduğundan dolayıdır ve asla şiddete, asla tersliğe, aşığılığa gitmediğinden dolayıdır. Çünkü sadece Allah Azze ve Celle kulluk eder ve Allah Azze ve Celle'nin dışında kimseye, kulluk etmez ve yine değerli kardeşim İslam dini eğitimine baktığımız zaman neye önem verir? Ayrıyeten cesedin de eğitimine önem verir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam cesedin eğitimine, cesedin hakkını da verilmesini bizlere bir sürü hadisleri şeriflerde bunu anlatıyor ve e, önemiyetini sayıyor ve Müslümanların ceset olarak da güçlü olmasını, eğitimli olmasını bizlerden istiyor. Ve yine baktığımız zaman Aleyhisselatu vesselam'ın terbiye şekline Ashabını yani bu da İslam'ın Misyonudur amacıdır Yine baktığımız zaman eğitmiş olduğu dallara Baktığımız zaman hususlara baktığımız zaman insanları hayalı yapıyor İnsanları rezillikten Efendim Kötü davranışlardan Namussuzluklardan Ne yapıyor? Uzak tutuyor. En hayalı bir şekilde getiriyor. İslam'ın amacı budur. İslam o kadar şeydir ki bakışları dahi kontrol altına almıştır. Müslüman istediği yere istediği zaman bakamaz. Müslüman gözüyle dahi nereye bakacağını İslam sınırlara koymuştur. Bu da ne kadar bir önemli konu olduğunu, ne kadar bir üstün insanlık olduğunun bir alametidir. Ancak dediğim gibi değerli kardeşim, Benim bu dersimde sadece konumuz bir tane bu altı tane maddeden bir tanesi olacak. O da Peygamber Aleyhisselatu vesselam insanları hangi şekilde terbiye ettiğini görüyoruz. Hangi şekilde terbiye ettiğini fikri şeklini Menheci dediğimiz metodu bir Müslüman anlayışı nasıl olması lazım? Fikri nasıl olması lazım? Bu maddeler halinde sayacağım. Birincisi değerli kardeşim, bizlere ilk öğrettiği şey, terbiye ettiği husus ve her genç buna dikkat etmesi lazım. O da Allah ve Resul'ün önüne geçmemektir. Bir Müslüman olarak iman ettikten sonra, doğru itikat sahibi olduktan sonra Müslüman olarak doğru anlayışımız olması için Ne yapmamız lazım? Allah ve resul önüne geçmememiz lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyururlar ki Hucuret Suresinin 1. ayetinde ya اَيُّهَا amenu اٰمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ illahi اللّٰهِ وَرَسُولِهِ diye bizlere emreder. Ey iman edenler der. Sakın ola ki Allah'ın ve Resulün önüne geçmeyin. Yani hiçbir zaman aklınızı, duygularınızı Allah'ın emirleriyle çatıştırmayın. Hiçbir zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın çizmiş olduğu hayat prensibiyle kendi hayat prensibinizi çatıştırmayın. Bilahis Allah ve Resulüne itaat edin. Budur bizim amacımız olması lazım. O yüzden bir Müslüman Allah'ın ve Resulünün bu konuda bir hükmü varsa artık o hüküm üzerinde tartışmaz. Artık o hükümü eleştirmez, itiraz etmez, ona teslim olmak mecburiyetindedir. O yüzden aziz kardeşlerim bugün Müslümanlara baktığımız zaman, ümmeti Muhammed'in içine baktığımız zaman nice insanlar var kendi reyini, kendi aklını okuyorlar. Kur'an'ın ve sahih sünnetin üstünde tutmaktadır. Ve bu da çok yanlıştır. Çok terstir ve kişiyi doğru anlayıştan hasta anlayışa götürür. Ve bize hasta Müslüman gerekmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Güçlü Müslüman ve Allah'a hem daha sevimlidir ve daha hayırlıdır. O yüzden bize doğru anlayışlı insanlar lazım. Doğru anlayış nedir? Birinci metot. Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz ve hiçbir zaman Allah'ın emirlerine ve Resulüne karşı kendi görüşümüzü üstün tutmayacağız. Nitekim bu konuda bir sürü hadisler var. Nitekim bu konuda bir sürü ayetler var. Bir tanesini azvel ve okuduğum gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak kurtuluşa ermiştir. Muhakkak kurtuluşa ermiştir. O yüzden değerli kardeşim kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebiuni yuhbibkumullah ve yakfirlekum zunubekum. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. O yüzden aziz kardeşlerim bunu bugün gençlerimiz anlam Alıyor, ayeti okuyor, haram hükmünü bildiği halde veyahut da emir hükmünü bildiği halde, yasak hükmünü bildiği halde diyor ki bu ayet benim için geçerli olmaz, ben bunu kabul etmiyorum diyerekten yanlış bir probleme geliyor, yanlış bir davranışa geliyor ve o ya yanlış davranış bugün bizleri binlerce gruplar haline düşürmüş. Bugün Müslümanların zayıf olmasının sebebi bazı insanların Kur'an ve sünnetin dışında ne yapıyor? Hükümler getiriyor, kurallar getiriyor. Geçen gün internetten birisi bana e göndermiş. İsim vermeyeceğim cemaatin bir tarikat, meşhur bir tarikat şart oraya yazmış. Bir tarikatta üye kalabilmen için 60 tane şart koymuş. 60 tane şartın en azından 50 tanesi tamamen Kur'an ve sünnete ters. Tamamen ters. O yüzden değerli kardeşim, doğru sıhhatlı Müslüman olmak için, doğru anlayışlı olabilmemiz için bizler asla Kur'an-ı Kerim'in üzerine ne aklımıza ne de başka yorumları üstün tutacağız. O yüzden Hazreti Ali radiyallahu anh'unun dediği gibi eğer din reyle olsaydı, akılla olsaydı ne yapardık? Mes alırken ayağın altını, tabanı yıkamamız gerekirdi, silmemiz gerekirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabanı silmedi, ayağının üstünü sildi. O yüzden Biz de ona uyaraktan ayağımızı meslederken, abdest alırken ayağımızın üstünü meslediyoruz, altını etmiyoruz. Ve yine değerli kardeşim, ikinci metot, ikinci husus ise Kur'an'ı ve sünneti anlarken zahiren alacağız. Yani yanlış yorumlara, yanlış batıl tevillerden uzak duracağız. Ve bu da çok önemlidir. Bugün insanlarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyor, Ancak Kur'an-ı Kerim'i açıklarken bunu kendi istediği anlamış olduğu şekilde açıklıyor. Ve bu konuda insanlar tekfire düşüyor, bidata düşüyor, sapıklığa gidiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün maksatlı olmadığı, kastetmemiş olduğu bir şekilde ne yapıyor? Manasını değiştiriyor. En basit örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de Firavun kelimesi geçiyor. Şiilere sorduğun zaman onun manası Ebu Bekir'dir. Euzubillah, bunu Ebu e yorum etmişlerdir. Efendim Allah Azze ve Celle kendi isim ve sıfatları hakkında bizlere açık bir şekilde bildirdiği halde fırkalarla yapmışlardır. Bunun manasını değiştirmişlerdir, tevil etmişlerdir. Demişlerdir, böyle bir mana olamaz. Ve asıl manasından çıkartaraktan hiçbir alakası olmayan bir mana vermişler. Ve bu da çok te te tehlikelidir. Üçüncü anlayış ise, Üçüncü anlayış ise, değerli kardeşlerim, üçüncü anlayış ise, mecbur kendimizi düzeltip ve bu anlayışı dikkat etmemiz gereken husus ise, hiçbir insanı, hiçbir insanı Peygamber aleyhissalatü vesselamın seviyesine yükseltmeyeceğiz. Hiçbir insan ne kadar ilmi olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, asla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyesinde onu eşit görmeyeceğiz ve maalesef bugün bu yapılıyor ve insanlara zorlaştırılıyor illa bir şahıza bir gruba bağlanıp onlara sadık kalıp onlardan ayrılmamasını ve onun Peygamber gibi olduğunu hatta hatta Peygamberin derecesinden üstünde olduğunu görüyoruz bildiğini bildiğiniz gibi anlatıyorlar ve bu da çok tehlikeli bir hastalıktır. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere sadece Muhammed Sallallahu ve Sellem'e uymayı emretmiştir. Onun dışında hiçbir insana bağlılık yoktur. Bağlılık sadece dini meselelerde Kur'an ve sünnetedir. Allah Azze ve Celle delil olarak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ Size peygamber neyi getirmişse Elçi size neyi getirmişse onu alınız. Demiyor falancı da getirmişse filancıyı da alacaksınız demiyor. O yüzden Müslüman olarak... Peygamber bize ne getirmişti onu alacağız. Asla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü başkasının sözüyle ne yapmayacağız? Çakıştırmayacağız. O yüzden değerli kardeşim bugün bu yapılıyor. Bugün diyor ki işte eşari yol işte bugün sofi yol efendim şii ol diyerekten propaganda yapıyorlar. Biz ne diyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'deki dediği gibi وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ona uyun. Hidayete erişesiniz. O kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kim hidayete ermek istiyorsa, kim doğru yolda kalmak istiyorsa, kim imamı olarak ahiret günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmek istiyorsa, onu kendisine ölçü alacak ve hiçbir insanı onun seviyesinde yüceltmeyecek. Çünkü aleyhissalatü vesselam kendisi hadis-i şeriflerde buyurduğu gibi herkes imamıyla ile olacak. Herkesin imamı kimse, o onunla haşır olacak. O yüzden Ehl-i Sünnetin imamı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellim'dir. Biz onunla haşır olmak istiyoruz. Çünkü onun ümmetiyiz. Nasıl bir ailede, düşünün bir ailede, bir yabancı gelse senin ailende, sana dese ki, artık bu evde senin sözün geçerli değil, benim sözüm geçerli. Kabul eder misin? Dersin ya sen kimsin? Çık evimden. Aynısını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor. Bu ümmetin başı odur. Bu ümmetin başı odur ve yerine hiç kimseyi yedek bırakmamıştır. Dememiştir ki benden sonra Kur'an ayetlerini, hadislerini değiştirebilir, helal harama yeni getirebilir diyerekten falan bir şahsı tayin etmemiştir. Sadece yapmış olduğu ashabından söz almıştır. Misak almıştır. Nedir o? Kur'an'a ve sünnete ölünceye kadar bağlı kalacaklarını ve bir harf dahi değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır ve ashab-ı ikram bunu yapmıştır. Ashab-ı kiram bir hadis için, Ebu Derda olsun diğer hadis sahabeler olsun bir hadis için yolculuk etmişlerdir. Hadisi araştırmak için sadece aleyhissalatü vesselamdan duyduğunu anlatmışlardır. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua yapıyor. Diyor ki Allah benden duyduğunu olduğu gibi aktarana yüzünü nurlandırsın diyor. O yüzden alimler diyor ki bu ehl sünnetin, ehlül ül hadisin hadisle meşgul olup hadisle amel edenler en çok bu duaya nail oluyor. Niye? Çünkü sadece peygamberden duyduğunu olduğu gibi aktarıyor. İçini karıştırmadan yanlış mana vermeden yanlış yorumlara gitmeden açıklamadan ne yapıyor? Olduğu gibi aktarıyor. O yüzden ne mutlu ki o kişiye hadisi duyduğu gibi amel edip onu aktardığı zaman bu sevaba kalması. O yüzden değerli kardeşim bizler e, hakkı seviyorsak O zaman peygamber aleyhissalatü vesselama uymak mecburiyetindeyiz. Ve sadece ondan almak mecburiyetindeyiz. Ama bugün insanlarla konuştuğun zaman ne diyor? Diyorsan ayet de söylesen, hadis de söylesen, ben şeyhimin sözünden çıkmam. Bu bir hastalıktır. Bu bir hastalık men metottur, anlayıştır. Ve bu anlayışı bizler düzeltmemiz lazım, iyileştirmemiz lazım. O yüzden ona böyle bir hastalığı Allah ve Resulü kabul etmediğini diye... Ona aktarmamız lazım. O yüzden değerli kardeşim yine doğru anlayışlardan bir tanesi de metod Ashab-ı kiramı mutlaka sevmemiz lazım. Çünkü ashab-ı kiramı sevmek itikattandır. Ve kim ashab-ı kirama nefreti varsa, kini varsa bilsin ki asıl onun kini peygamber aleyhissalatü vesselamadır. Çünkü kendileri hadis-i şerifinde buyurdukları gibi ashabımı sevmek beni sevdiğinden dolayı onu sevmektir ve ona nefret etmek bana nefret ettiğinden dolayı ona nefret eder o yüzden değerli kardeşim bugün insanlar var sahabenin kafir olduğunu söylüyorlar. Dinden çıktığını söylüyorlar. Bunu sadece Şiiler söylemiyor Zannetmeyin sadece bunu Şiiler, Aleviler söylüyor. Tam tersine Ehl-i Sünnet diye adlandırılmış olan insanlar dahi bugün sahabeyi rahatlıkça eleştirebiliyor, sevebiliyor Halbuki Allah Azze ve Celle bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Şura Suresi 23. ayetinde buyurur ki Kul la ecra. de ki ben size yapmış olduğum hizmetler karşılığında yani dini tebliğden dolayı size hakikatları öğrettiğimden dolayı ecir istemiyorum mükafat istemiyorum sadece bir şey istiyorum. Nedir o? Akrabaya iyi davranın. Birbirinize iyi davranın diyor. O yüzden nasıl olur bir Müslüman peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesine hiç düşünmeden en çirkin sözleri söyleyebilir. Nasıl olur bir Müslüman? kalkıp da peygamber aleyhissalatu vesselamdan bu emaneti alıp bütün insanlara devam aktarılmada en büyük rol oynamış olan insanları suçlar ve onlara en çirkin suçlamalarda bulunur. Değerli kardeşim, eğer sahabe-i kiram hain olsaydı, kötü amaçlı insanlar olsaydı bugün Kur'an aramızda olmazdı. Bugün sünnet aleyhissalatu vesselam'ın aramızda olmayacaktı. Eğer bugün sünnet varsa, bugün Kur'an-ı Kerim mevcut ise o insanların bu dine ne kadar sadakatlı kaldıklarını, ne kadar gece gündüz çalıştıklarının en büyük bir ispatıdır. Çünkü bir tembel insandan, bir hain insandan, bir yalancı insandan, bir ihanet etmiş olan bir insandan böyle bir başarı göremezsiniz. Böyle bir başarı ancak sadece sadık olan, gayretli olan, çalışkan olan ve inandığı inandığı şekilde amel eden olan insanlarda bu hasleti görebilirsiniz. Ve yine değerli kardeşim beşinci men e e nokta ise cemaatle hareket etmek. ehli sünnet nedir dediğimiz gibi biz bir ümmetiz. Ümmet başıboş değildir. Ümmet Kur'an ve sünnete bağlıdır. O yüzden o Kur'an ve sünnete bağlı olan insanlarla beraber olur. Grupçuluk yapmaz. Hizipçilik yapmaz. Kendisini bir dernek veyahut da falan bir grup adlandırmaz. Tam tersine ne yapar? Müslüman olduğunu önce kabul eder. Ve Müslüman için hizmet eder. Ama demez sadece benim cemaatim. Sadece benim derneğim. Benim derneğimden olmayan benden değildir. Benim düşmanımdır. Bunu yapmayız. Biz bütün Müslümanları severiz. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o bizim kardeşimizdir. Hangi renkten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, nereden memleketi olursa olsun, hangi zenginlik derecesinde olursa olsun, hangi sosyal tabakadan gelirse gelsin o bizim kardeşimizdir ona karşı biz ne zulüm ederiz ne haksızlık ederiz çünkü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kullul muslimi alel muslimi haramun demuhu ve maluhu ve irduhu her müslüman diğer müslümana haramdır demiyor her, her cemaat diğer cemaati haramdır demiyor sadece kendi cemaatiyle haramdır demiyor her müslüman diğer müslümana haramdır neyi haram malı haram çalamazsın kanı haram kanını akıtamazsın Ve yine ırzı haramdır yani onun iffetine namusuna zarar veremezsin kim olursa olsun budur Müslüman anlayışı ama bugün Müslüman Darfur'da görüyoruz Sudan'da ne yapıyorlar gidiyor zenci Araplar kalkıp diğer zencileri camideyken namazda tarıyor Sonra diğerleri gidip onları camide tarıyor diğer ülkelerde her tarafta aynı adam camiye gidip bomba koyup patlatıyor bu haramdır arkadaşlar O yüzden dini doğru anlamamız lazım. Dini yanlış anlarsak şu halimiz işte budur. Günümüzde görüyoruz. O yüzden doğru bir şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım ve duygusal hareketlerden uzak durmamız lazım. Yine değerli kardeşim, yine değerli kardeşim kendimizi yetiştireceğimiz olan menhec, metotta Müslüman gencin, bir Müslüman kişinin takip edeceği usul nedir? Bir mesele dini meseleleri uygulamak istediği zaman asla cahilce hareket etmeyecek. O meseleyi delilleriyle araştıracak. Bir mesele cahil kalamaz. Delil olarak ise hadisi Buhari'de geçen namazını çirkin kılan adam. Ne yapıyor bu adam? Bu adam camiye giriyor ve iki rekat namaz kırıyor. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın bulunmuş olduğu yere gelip selam veriyor. Aleyhissalatu vesselam adamın selamını aldıktan sonra diyor ki erci fe salli fe inneke lem geri dön ve namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın Bunun üzerine adam gidip tekrar namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra yine peygamberimize selam verdikten sonra Aleyhisselatu vesselam diyor geri dön namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Böyle 3 kere olduktan sonra dördüncü kesti adam artık diyor ki o zaman öğret bana ey Allah'ın Resulü nasıl namaz kılacağım? Halbuki bu adamın yaptığı hepsi doğrudu. Sadece bir hatası vardı. Bu adamın rukusu vardı, kıyamı vardı, fatihası vardı, abdesti vardı, kıbleye doğru dönmüştü. Ama sadece bir hata yapmıştı o da neydi namazını çok hızlı kılmıştı çok hızlı kıldığından dolayı namazı reddedilmiştir. Ama bugün Müslüman genç Müslüman adam 30 sene namaz kılıyor bir kere hayatında gelip demiyor ya hocam şu kılmış olduğum namaza bir bak kabul olacak mı olmayacak mı acaba ben doğru mu kılıyorum yanlış mı kılıyorum böyle olamaz adam namazda fatiha okuyor fatiha doğru mu yanlış mı bilmiyor efendim ibadet yapıyor oruç tutuyor orucu doğru mudur yanlış mıdır bilmiyor ya ahirette ya sana denirse geri senin amelin kabul olmayacak sen namaz kılmadın denildiği zaman ne diyeceksin O yüzden bir insan böyle cahil kalamaz. Mecburdur meseleleri delilleriyle öğrenmeye. Çünkü biz Allah'a kulluğu yapıyoruz. Başka çıkar için yapmıyoruz. Bu işten para kazanmak için sakal bırakmadık. Cemaatle namaz kılıp para almak için bunu yapmıyoruz. Allah için yapıyorsan Allah ze ve celle şartlar koymuştur. O şartları yerine getirmek mecburiyetindesin. Eğer yerine getirmiyorsan bil ki ibadetin kabul olmayacak. Çünkü her ibadetin bir şartı vardır. Ve o şartları yerine getirmen lazım. O yüzden değerli kardeşim, Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki diyor, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a, Allah Azze ve Celle diyor ki bil ki Allah'tan başkası ibadete hak etmediğini sadece Allah Azze ve Celle ibadete layıktır diyerekten ona emrediyor bilmesini. Onu öğrendikten sonra sonra da günahların için tövbede bulun. Ama bilmeden tövbe edilmez. Çünkü neye tövbe edeceğini bilmiyorsun. Demek ki önce... Tövbe nasıl edilir? Neye tövbe edilir? Bunu öğrenmemiz lazım. Dinin ahkamlarını, hükümlerini öğrenmek için... Bir genç kendisine bunu huy edilmesi lazım. Kendisine bunu metot edilmesi lazım. Ve bu amelleri doğru yapıp yapmadığını ne yapacak bilen insanların yanına gidip öğrenecek. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ehle zikra in la ne zaman bilmediğiniz bir mesele varsa onu zikir ehline soracaksınız. Yani bu konuda helalı, haramı, hükümleri bilen. Alime gidip soracaksınız diye emrediyor. O yüzden bu bir farzdır, vaciptir arkadaşlar. O yüzden nasıl olur? Şaşıyorum öyle kardeşlere. Sakal bırakmış, sünneti uyguladığını zannediyor. Ama öyle bir yanlış hareketler yapıyor ki Kur'an sünnete ters. En canlı örnek bizim bir arkadaşlardan birisi Almanya'da çocuğu dünyaya geldi. Yeni doğmuş bir iki saatlik alıyor hurma tanesi okumuş hadisi şerifi. Hurma peygamberimiz doğan çocuğa hurma yedirmiş, öyle okuyor, aldım diyor hurmayı çocuğun ağzına koymaya çalıştım, çocuğun ağzı şu kadar, 2 santim, hurma 5 santim, boğazı çocuğun yarım santim bile değil. Sonra diyor ki ya bu benim aklım, dedim acaba yanlış mı yapıyorum çocuğu ölür diye, dedim en iyisi gidip hocaya sorayım. Hocaya sorup ona göre yedireyim. Yoksa yedirecekti çocuğa. Yani Allah korudu ki Allah korudu ki yap, sormuş elhamdülillah. <gülüyor> o yüzden değerli kardeşim bakın katil olursun. Katil olursun. Hazreti Osman'ı öldüren insanlar sizden daha çok belki namaz kılıyorlardı. Sizden daha çok takvalılardı belki. Ama ama En büyük suçu işlediler. Halifeyi öldürdüler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesine saldırdılar. Namazda olan insanları öldürdüler. O yüzden cehalet dinde insanı en büyük günahkar yapar ve kişi bunun takvadan olduğunu zanneder. O yüzden dini meselelerde asla geri kalmamamız lazım. Yine dikkat edeceğimiz şey davranışlarımızdan birisi metodumuzda fetva vermekten kaçınacağız. Takva sahibi fetva vermekten kaçınır. Ama bugün kardeşlerimiz fetva vermekte yarışıyorlar. Çünkü fetvanın ne olduğunu da bilmiyorlar. Fetva vermek Kur'an'ın meseleleri, hükmünü söylemek değildir. Fetva bilinmeyen, açık net olmayan meseleleri Kur'an ve sünnete göre yorumlayaraktan cevaplamaktır. Yol göstermektir. Ama bugün kardeşlerimiz hatta Gençlerimizden öyle kişiler Almanya'da gördüm ki daha yaşı 17 fetva sitesi yapmış. Adam diyor bana fetva sorabilirsin. Arkadaşlar fetva nedir biliyor musun? Buna dikkat etmemiz lazım. Bugün kardeşlerimiz desen Fatiha'yı oku, okuyamıyor. Ama fetva konusuna gelse bir numara. Her kişi asıp kesip atabiliyor. Kafir ilan ediyor. Mübdedi ilan ediyor. Sapık ilan ediyor. Ya sen daha namazın şartlarını bir say bakalım. Fetva ne demektir? Alimlerin tabakası vardır. Usul fıkra baktığımızda alimlerin tabakası vardır. En düşük alim nedir? Müftüdür. En düşük derece derler ki müftüdür. Ondan sonraki derece nedir? Ondan sonraki derece ise kadıdır derler. Yani alimlerin dereceleri vardır. Her müftü kadı olamaz ama her kadı bir müftüdür. O yüzden her alim müftü olamaz. Ama her müftü bir alimdir. Bunu ayırt etmemiz lazım, bunu anlamamız lazım. Bu tabakaları bilmeden, böyle bir iki kitap okuyaraktan, bir iki sohbete katılaraktan artık ben de fetva veriyorum, bana göre şu helaldir, bana göre şu haramdır demek... En hastalık bir zihniyettir. Ve ehli sünnete bağlı olan bir gençte bir Müslüman da böyle davranış olmaması lazım. Bu insanın kibirli olduğunu, bu insanın cahil olduğunu gösteriyor. Çünkü Abdullah İbni Mesud diyor ki her meselede fetva veren ondan daha ahmak, ondan daha cahil insan yoktur. İbn-i Kayyim Cevzi kitabında diyor ki kim bir kitabı da okuyup da, kim bir kitabı okuyup da, o da, kitabı okuduktan sonra fetva verirse o insanların şartlarını, durumlarını, sosyal durumlarını, tabakalarını, derecelerini bilmeden söylerse hem kendini sapıtmış olur hem de o insanları sapıtmış olur. Ve yine Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Kıyametin alametlerini anlatırken Allahu Teala bu ilmi birden gökyüzüne çekmeyecek. Ancak alimlerin ruhunu kabzederekten alimler kalmayacak. İnsanlar cahil kalacak. Cahil kalınca o alimlerin mekanına Cahilleri yerleştirecekler. O cahiller fetva verecek. Hem kendilerini sapıtacaklar hem de o fetvaya uyanlar sapıtacak. O yüzden değerli kardeşim, eğer takvalıysan fetva vermekte sakın Allah adına imza atma. "De ki falan hoca öyle demiş. Falan mesebi imamı şunu söylemiş. Falan sahabiden böyle rivayet var ama bana göre şöyledir." diyerekten kendini duruma getirme, zor getirme ve Yine değerli kardeşim dikkat edeceğimiz hususlardan birisi, metotlardan birisi gençliği yetiştirdiğimiz zaman, kendimizi eğittiğimiz zaman vaktimizin ne kadar önemli olduğunu, hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlamamız lazım. Çünkü Tirmizi hadisinde Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki kula 4 soru sorulmadan asla ayaklarını hareket edemeyecek. Yani hesap yerinden ayrılamayacak. 4 tane soru sorulacak. Birinci soru hayatını ne ile geçirdi? Hayatını ne ile geçirdi? 2. soru malını nasıl kazandı ve nerede infak etti? Malını nerede kazandı, nasıl kazandı ve nereye infak etti bunu soracak. 3. soru ise değerli kardeşim 3. soru ise gençliğini nasıl geçirdi? Gençliğini nasıl geçirdi, camide mi geçirdi, ilimle mi geçirdi, hayırda mı geçirdi, haramda mı geçirdi, diskotekte mi geçirdi, futbol maçında mı geçirdi... Bunun hesabını vermeden ayrılamayacak ve son olarak da diyor ki ilmiyle ne amel ettiğini sorulacak. Biliyordun neden yapmadın, biliyordun neden çağırmadın, biliyordun neden söylemedin diyerekten ona hesabına verilecek. O yüzden değerli kardeşim bunu gençler bugün çok ihmal etmiş. Gençler bugün her türlü hobi görüyoruz. Hepimizin cebinde her türlü cep telefonları, her türlü teknoloji var, her türlü dünyevi yeni çıkan şeylere önem veriyoruz, araştırıyoruz. Ama ilim okumaya gelince, ilimi araştırmaya gelince hiçbir istek yok. Bugün gençlerimiz ilimden uzak kalmış. İlimi öğrenmeye fazla çaba göstermiyor. Ve bunun sebepleri var. Sebeplerinin en birisi en büyükü bugün camiler görevini yapmıyor. İslam'da camilerin bir mekanı vardır. Önemiyeti vardı. Ama bugün camiler görevini yapmadığından dolayı camideki imamlar görevini yapmadığından dolayı gençlerimiz de dine önem vermiyorlar. Bugün gençlerin Biz Lükse, rahat bir hayata alıştıklarından dolayı ilme mücadele vermeye, ilmi öğrenmeye tahsil etmiyorlar. Ve ilmi araştırmanın, ilim elde etmenin yollarını da bilmediklerinden dolayı cahil kalmışlar. Cahil kaldıklarından dolayı da hayatları boşa gidiyor. Altın hayatlarını kendi elleriyle yok ederekten bir kıymetsiz hale geliyorlar. Yine bilmemiz gereken davranışlardan bir tanesi de kendimizi eğitmemiz gereken davranışlardan birisi de davetin uslubunu bilmemiz lazım. İnsanlara nasıl davet yapacağız? Babama karşı nasıl davet yapacağım? Ablama karşı nasıl davet yapacağım? Köylüme karşı nasıl davet yapmam gerekiyor? Memleketlime karşı nasıl davet Davet yapmam gerekiyor. Farklı dinden olan insanlara karşı nasıl davet yapmam lazım? Bunları öğrenmesi lazım. Böyle rastgele herkese aynı davet yapılmaz. Davetin merhaleleri vardır. O merhaleleri bilmesi lazım. Mesela El-Casiye suresinde Allah Azze ve Celle der ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ De ki der o iman edenlere. De ki o bakın bu bir usluptur, metottur aleyhisselatü vesselama. Allah azze ve Celle bir eğitim öğretiyor. Davet metodu. Diyor ki de ki o iman edenlere, kafirlere yani Allah'tan umudu olmayanları ahirete iman etmeyenlere ne yapsınlar? Bağışlasın. Kalkıp onunla çatışmaya girmesin. Niye? Bu bir davet uslubudur. Sen zayıfsın, sen güçsüzsün, kendini dev gibi görmeyeceksin. O yüzden aleyhisselatü vesselam Mekke'de 13 sene kaldı ve insanlar ona eziyet yaptığı halde ve sahabe ateşli olduğu halde ve güçleri olduğu halde Ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onları sabır emretmiştir. Aynısı biz de bugün sabırlı olmamız lazım. Birisine davet ederken hemen kardeşimiz heyecanlanıyor. İşte biz kafir olduk eğer bunu anlatmasak, tepki göstermesem öyle bir şey yok. Bu merhaleleri bilmemiz lazım. Doğru anlamamız lazım. Emri bil maruf yaparken bunun beş tane şartı vardır. Eğer emri bil maruf iyiliği emrederken, kötülüğü ney ederken bu beş tane şartı uygulamasak Emri bil marufumuz yanlıştır, uygulama yanlıştır, hatta geçersizdir, günahtır. Bunları bilmeden kardeşimiz diyor ki ben emri bil maruf yaptım, ben ona hücce ikamet ettim. Ya kardeşim sen önce bu beş şartı uyguladın mı? Bunu Kur'an ve sünnet, emri bil maruf yapmak farzdır. Her Müslüman emri bil maruf yapması lazım. Yani iyiliği emredecek, kötülüğü men edecek. Ancak beş tane şarta bağlamış. Eğer bu şartlardan bir tanesi eksikse... O emri bil maruf değildir. O sadece yapmış olduğu ortalığı karıştırmaktır ve ortalığı bozmaktır. Nedir bu beş şart? Bir diyor alimler, ilim olacak. Yani gerçekten o kişinin yapmış olduğu davranış haram mıdır, yanlış mıdır? Bunda yüzde bilgin olması lazım. Ya belki değildir. Kardeşler gidiyor evde evde hanımına problem yapıyor. Hanımı bizi arıyor. Ya ne yaptık Ya ben emri bil maruf yaptım. Kardeşim yaptı. Haram bir şey yapmamış ki sen hanımın. babamak diyor tepki koydum. Ya baban ne yapmış anlatıyor. Ya bu haram değil ki. E ben haram biliyordum. Bu yanlıştır değerli kardeşlerim o yüzden bir şeyi yasaklamadan önce emretmeden önce o kişinin bulunmuş olduğu hal üzerine ilmin olması lazım bilgin olması lazım yüzde haram mıdır değil midir diye ikincisi ise yumuşaklık olması lazım. Eğer emri bil maruf yaparken sertsen bu şarta terstir. Mecbursun yumuşak olmaya. Çünkü Aleyhisselatu vesselam bunu emrediyor. Emri bil maruf yaparken bunu yumuşaklık bir şekilde yapacaksın. Yumuşaklık bir şekilde. Eğer ben bu tahammül edemem diyorsan, ben yumuşak birisi değil değilim diyorsan O zaman bu görev senin için değildir. Üçüncü şart nedir? Sabırlı olacaksın. Emri bil maruf yaparken sabırlı olacaksın. Ne demek bu? Yani adam sana kalkıp söverse, adam içki içiyor dedin içme içki haramdır. Dedi sana ne içerim. Vay sen bana nasıl bunu dedin diye kalkıp adama dövemezsin. Ve adam aldı içki yüzüne attı. Adam oldu senin ailene sövdü. Ona ki bak bunu yapma haramdır. En güzel şekilde söyledin. En yumuşaklık şekilde söyledin. Ama ilmin de var yapmış olduğu yanlış. Ama sana sövdü. Ne yapacaksın? Dövecek misin onu? Hayır. Sabırlı olacaksın. Çünkü Allah için yaptın bunu. Sevabını Allah'tan bekleyeceksin. Ne zaman kalkıp onu döversen, onun gibi söversen, ben sana göstereceğim. Vay namussuz, vay alçak dersen, o zaman senin ondan bir farkın yok ki. Sen bunu nefsin için yaptın. Ve yine alimler diyor ki dördüncü şart, dördüncü şart emri bil marufu yaparken davette dikkat edeceğin husus nedir? Bakacaksın ona yasak edeceğim şey daha zararlı mı, faydalı mı? Eğer ona yasaklarsam ümmete, müslümana, kendime daha büyük zarar mı gelecek? Yoksa zararı daha az mıdır? Eğer zararı daha büyükse bırak o günah üzere kalsın. Çünkü eğer zararı daha büyük olursa daha büyük bir müşkilatlı olacaksın. O yüzden İbn-i Teymiye rahimahullah Tatarlar köylerde Müslüman köylerde kafalarını çekerken bazı talebeleri derlermiş ki gidelim bunların içki fışkılarını kıralım. Emri bil maruf yapalım. Bunlara gösterelim içkilerini kıralım. İbn Teymiye yasak edermiş, sakın edermiş. Eğer bunlar sarhoş olmasa hanımlarımıza saldıracaklar, annelerimize saldıracaklar. Bırak sarhoş kalsın. Bırak sarhoş kalsın. Eğer kalmasa zararı daha büyük bize olacak. Bu çok önemlidir değerli kardeşim. Bunu bilmemiz lazım ve en 5. madde ise gücün olacak. Gücün yoksa zaten emri bil maruf yapmak sorumluluğu üzerinden kalkıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki gücün yettiği kadar Allah'tan kork. Gücün yetmeyen şeyi Allah Azze ve Celle senden istemiyor. Allah Azze ve Celle asla kişinin taşıyamayacağı bir yükü ona yüklemez. Ona hesaba çekmeyecek. O yüzden eğer yükün, o gücün yoksa Kalkıp sen bunlar ne uğraşıyorsun? E bugün adam öyle işlerle gençler uğraşıyor ki işte dünyaya savaş ilan ediyor. Ya senin buna gücün yok ki kardeşim. E ben dünyadaki tağvıdı yıkacağım. Sana buna gücün var mı? Gücün olmayan bir şeyi neyle uğraşıyorsun? O yüzden bilmemiz gereken, uğraşmamız gereken davetin merhalelerini bilmemiz lazım ve bilgimizi doğru yapmamız lazım. Ve yine değerli kardeşim bilmemiz gereken diğer bir husus ise eğitmemiz olan gereken bir husus ise kendimizi lüks bir hayattan uzak tutacağız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da Ahmet'te Nesai'de geçtiği gibi ve Şeyh Albani sahih diyor buyuruyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenhâne anil an an, an kesîr minel irfâd diyor ki aleyhissalatü vesselam'dan Ubeyde Ubeyde radiyallahu anh'u rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlerin çok süslenerek bir hayat yaşamamızı yasak etmişti. Bugün Müslümanlara evine bakıyorsun Aşırı derece süslemiş Hayatına bakıyorsun aşırı derece süslemiş Giyimine kuşanmasına bakıyorsun Aşırı derecede bir israf yapıyor O yüzden değerli Müslüman kardeşlerim Eğer sen iyi bir örnek Müslüman olmak istiyorsan Sıhhatlı bir Müslüman olmak istiyorsan Allah katını arzulaman lazım Dünya nimetleriyle uğraşmaman lazım Çünkü yine aleyhissalatü vesselam Buyuruyor ki Muaz hadisinde onu Yemen'e gönderirken Onu elçi olarak Yemen'e gönderirken aleyhissalatü vesselam Muaz radiyallahu anhoya buyuruyor ki İyyâke vettena'um Sakın ola ki kendini rahatlığa, lüks hayata vermeyesin. Sakın ola ki öyle bir duruma düşmeyesin. فَإِنَّ اِبَادَ اللّٰهُ لَيْسُ الْمُتَنَعِمِينَ Çünkü Allah'ın kulları böyle bollukta, lüks bir hayatta, süslenmiş bir hayattan asla değillerdir. O yüzden Müslüman her zaman mütevazidir. Rabbine karşı, kardeşlerine karşı mütevazi bir şekilde, alçak gönüllü bir şekilde bulunmaktadır. Ve yine dikkat edeceğimiz hususlardan birisi, son noktaya geliyorum. Son noktada yine eğitimde metodumuz, menhecimize baktığımız zaman dikkat edeceğimiz şey kesin olarak inanmamız lazım ki Allah'ın zaferi yakındır ve bizimle beraberdir. Asla şüphe etmeyeceksin. Ne kadar zor şartlarda da yaşasan, ne kadar büyük sınavlar da gelse, problemler de gelse, musibetler de başına gelse... Asla Allah'ın vadinde şüphe olmasın. Allah'ın vaadi yakındır. Çünkü Allah Teala ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin ve bizim üzerimize farz oldu diyor Allahu Teala ve Celle. Hak olarak yazdık. müminlere yardım edeceğimize dair. Yine Allah Teala ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki huvellezi ersale rasuluhu bil huda ve dinil hak li kulli ve lev karihal ki o elçisini hidayet üzere göndermiştir. Yani yüksek ilimle göndermiştir. Faydalı bilgilerle göndermiştir. Ve bir de gerçek dinle göndermiştir. En güzel ahlakla, en güzel davranışlarla onu yap, gönderdiğini bize bildiriyor. Niçin? Çünkü bütün dünlerin üstünde olacaktır. Bütün dinlerin üzerinde olacağını bildiriyor ve ondan sonra da buyuruyor velev ki müşrikler bunu arzulamasa da velev ki müşrikler arzulamasa da İslam galip gelecek İslam üstün gelecek ve her yere İslam'ın yayılacağına inanıyoruz ve şüphe etmiyoruz çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin vaadidir ve yine Allah Azze ve Celle buyuruyor Ali İmran suresinde قُلِّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve وَتُحْشَرُونَ اِلَى cehennem ve الْمِحَادِ de ki diyor ey Resulü kafirlere inanmayanlara Allah'ın vaadine şüphe edenlere Kur'an'ın sözüne inanmayanlara peygambere itiraz gösterenlere de ki bilin ki siz mutlaka kesinlikle mağlup olacaksınız ve sonra da cehenneme atılacaksınız ne kötü bir barınak yeridir orası ne acı bir yerdir aziz kardeşlerim o yüzden bir müslüman genç asla yapmış olduğu bu dini hayatında gevşeklik göstermemesi lazım inanması lazım ki Allah azze ve celle onunla beraberdir ve Allah kiminle beraber olursa onu artık kimse zarar veremez. Çünkü aleyhissalatü vesselam İbn Abbas'a o genç çocuğa şunu öğretti. Ey dedi evlat ben sana bir kelimeler öğreteceğim. O kelimeler nedir? İhfazillah yahfazak. Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'tan iste. Allah sana versin. Ve Allah'tan yardım iste ki O sana yardım etsin. Bütün dünya bir araya gelse sana asla bir hayır veremezler. Ancak Allah'ın serbest ve yata müsaade ettiği kadar. Ve hiçbir topluluk bir araya gelse sana bir zarar vermek istese Ancak Allah Azze ve Celle'nin yazmış olduğu kadar zarar verebilir, onun dışında veremez. O yüzden değerli kardeşim, sonuç müttakiler içindir. Güzel sonuç, cennetin mükafatı bu kurallara yaşayıp, bu kurallarla Allah Azze ve Celle kulluk yaparaktan sıhhatlı bir şekilde, doğru bir inançla, doğru bir amelle doğru bir davet ile yaparsa o zaman ehli sünnetin peygamber aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu sünneti tam yaşamış olur. Son sözüm ise ayeti kerime de Allahuazze ve celle buyuruyor ki inna'llaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allahuazze ve celle asla bir topluluğu değiştirmeyecek ta ki o topluluk Kendi bulunmuş oldukları hali düzeltene kadar, değiştirene kadar. Öyleyse eğer bu yanlış hatalarımız varsa, yanlış anlayışımız varsa, bunu en güzel şekilde Kur'an ve sünnetin ışığı altında düzeltmemiz gerekir. vesallallahu sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhaneke ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve tubilek.